Şimdi şu hadis-i şerife bakın. Ben Resulullah'ı işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle buyuruyordu diyor. Kim diyor? İmran İbni Hüseyin radıyallahu an. meşhur sahabi. Ma beyne helki Adem'e ilâ kıyâmis-sâhati emrun ekberu mined Adem aleyhisselamın yaratılışı baz alınıyor. Son nokta kıyametin kopacağı anda konuluyor. Bu arada neler olmuş ve oluyor ve bundan sonra da olacaklar içerisinde Deccal'dan büyük bir hadise yoktur. diyor. Bunu mübalağa yapmayan, her sözüne sadık olan, muhbiri sadık olan Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Abartı yok. Çünkü abartı nedendir? Yalandandır. Resulullah ise sallallahu aleyhi ve sellem yalandan münezzehtir. Mübalağa yapmak bizde çok olur. Biz ne yaparız hep? Abartılı konuşmalar yaparız. Bu abartıların da çoğu nereye girer? Yalana girer. Çünkü olmayanı söylemek yalan olur. Bizim böyle yalanlarımız çok olur. Mesela hasta oluruz. Efendim gece ağrı çekeriz, sancı çekeriz, uykuyu kaçırırız, şudur budur ama arada da ne yaparız? Arada da beş dakika, on dakika falan dalarız. Yine bir tabii ağrı sancı sağa sola dönerken bizi uyandırır. Ama ziyaretçi geldiği zaman ona ne deriz? Bir dakika bile uyumadım. Yalan. Arada toplasan beş saatte, altı saatte birkaç saat uyudu. Şimdi bu mübalağaya girer. Bir dakika bile göcüme uyku girmez. Bu yalan mesela şimdi. Ha biz, biz böyle yalanlar yaparız. Abartmalar yaparız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey der mi mesela? Haşa ve kelle. Çünkü her sözü dosdoğru olduğu için mizan, hüccet buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından kıyamet kopacağına kadar Deccal'dan büyük bir olay yoktur. Adem Aleyhisselam'dan sonra neler olmadı be? Dü i̇nsanlık tarihi ondan başladı. Demek ki insanlık tarihinde ki kıyametin kopmasıyla son bulacak dünya aleminde dünya kuruldu kurulalı demeklen eşdeğerdir bu beyan. Dünya kuruldu kurulalı, yıkılıncaya kadar en büyük hadise neymiş? Sorarlarsa, Deccal olayıymış. Şimdi buna birisi abartı diyebilir mi? Sahih-i Müslim bu. Abartı derse, Resulullah'a yalancı demiş olur. Haşa ve kelle. Sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman böyle önemli bir hadiseyi bilmemiz lazım mı? Lazım. Peki, Hoca Efendi, ne zaman çıkacak meseleleri? Sen de tarih vereceğim dedin, vermedin. E ben veririm. Ama sonuna bırakıyorum, tabi ayaklanmayın diye böyle lafın yarısında nasıl olsa ben tarihi aldım benim göreceğim bir duruma benzemiyor ben birkaç hafta tatile gideyim demeyin diye bakalım sonuna bıraktık haftaya gidersen zaten gidin bana ne canım Allah Allah bu ilme muhtaç sen muhtaç değilsen ben sana hiç muhtaç değilim yani sen ayete hadise muhtaç değilsen ben senin gibi adamın sohbete gelmesine hiç muhtaç değilim öyle mi? Ne ihtiyacın var sizden birine? E yok. Ama hepimizin bu ilme ihtiyacı var mı? E var. O zaman herkes ihtiyacını bilsin onun gibi kokata konuşsun. Ben burada kimseyi bağlayarak tutmuyorum. Gelene de para vermiyorum. Hepiniz Allah rızası için geliyorsunuz. Onun içindir ki kıymetini biliyorsunuz. Kimin? Okunan hadis-i şeriflerin. Meclisin kıymetini biliyorsunuz. Allah da size ona göre değer verecek inşallah. Veriyor da. En kıymetli insanlarsınız elhamdülillah. Neden? E bu zamanda kaç kişi kaldı Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem hadis meclisinde sofrasında oturan kaç kişi kaldı? E onlardan birisiniz elhamdülillah. Tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazının cemaatine kendisini bekleyen sahabesinin yanına geldiği zamanda bugün siz dünya üzerinde bulunanların en hayırlısısınız buyurduğu zaman da bir bilinç üzere söyledi bunu, rastgele söylemedi çünkü en hayırlıları onlardı. Bugün de biz bunu, efendi hazretlerimiz de bu hadis-i şerifi niye okudu ki? Bir kere yolda tıkandık da, yatsıda tabi cemaat kılacaklar, gidecekler, hem de tabi kısa geceler, millet uzun yatçılar 10 buçuk, on birlerde, millet dökülüyor falan, e ben de cemaati kaçmaya, bekleyin bekleyin, belki yarım saat mi, bir saat mi bekleme durumu oldu yani. Millette kimi bekliyoruz ya diyenler de çıkabilir falan. E Efendimiz de o yolda kaldık diyelim bir yerden geliyoruz. E cemaat bekledi, onlara okudu bu hadisi. Tabii ki siz sahabesiniz manasında demedi ama ne dedi? Bugün siz yer ehlinin en hayırlısısınız buyurdu dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kime dedi? Yatsı namazını biraz geç çıktığında bekleyenlere dedi. Ha şimdi efendimiz bunu o cemaate o gün bulunanlara söylediği gibi ben de bugün size diyorum ki hadis meclisinde İlim Meclisi'ne efendim, mesai harcayan, vakit harcayan, evine gitmeden buraya gelen icabında ona göre programları var, onları tehir eden yemesi var, içmesi var kimisi, işten doğru direkt ekseriyet geliyor. E bu tabi ki bir fedakarlıktır. E sen ilim meclisine hadise önem verirsen, tabii ki hadislerin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de sana şefaat eder. E sen efendim maç için e, dizi için, film için, sinema için e, vakit ayıranlardan değilsin ki sen burada. Hadis için vakit ayıranlardansın. Bunlar eşit olur mu? Olmaz. Hangi film vizyona girdi? Hemen bilet alırlar, kuyruğa girerler, maçlara aylar evvel bilet alırlar bilmem ne. Giderler, kuyruk olurlar. Mesela millet nerelerde mesai sarf eden, sizden fazla insan var mı? Kat Kat kat kat kat fazla sizden. Ama siz bir azınlıksınız ama hayırlı bir azınlıksınız elhamdülillah. Allah bizi o azlardan ayırmasın. Amin. Allah bizi nefsinin istekleri doğrultusunda hareket eden çoğunluklara katmasın. Amin. amin denecek dua işte. Bak amin dersin. Bir cuma gecesinde bir kabul saatine rastlarsın. İflah olursun. Ondan sonra da ebedi bedbaht olmazsın. İnşallah. Efendim Ebu Hurayra radıyallahu te'ala an rivat ettiği bir hadis-i şerifte çok önemli bir şey selâthun izâ kharacne lem yenfe'a nefse nîmânuha lem tekûn âmenet min kabl tirmizi rivat ediyor ve sahih olduğunu zikrediyor bu hadis-i şerifin bu da acayip bir şey üç olay, üç büyük alamet Çıktığı zaman, kıyamet belirtisi olarak, daha önce inanmamış olan bir kimseye o gün inanması fayda vermeyecektir. Bak burada da çok büyük bir olay oluyor. E bu üçü de ilginç çünkü, birincisi Deccal, birisi Deccaldır diyor. Demek ki Deccal'ın çıktığı anda da, efendim o güne kadar inanan zaten imanından yarar görüyor ama o güne kadar inanmamış olanın da iman etmesi efendim fayda etmediği, etmeyeceği beyan ediliyor. Zaten Deccal'ın çıktığı zaman, Deccal'ın çık çıkış anında, inananların çoğu gavur olacak. Deccal'ın çıktığı anda imana giren değil, imandan çıkanın haddi hesabı belli olmayacak. Bütün millet karı kuru peşine düşecek. Tabi bunlar önümüzdeki derslerde kimlerin uyacağı, hangi milletlerin, hangi cinslerin ona tabi olacak kimlerin arasına çıkacağı Nerede çıkacağı, ne şekil olacak Şu anda Deccal sağ mı? Şu anda Deccal sağ Deccalı da Şimdi Hazreti Mehdi sağ mı? Değil Ha onu bir demiyoruz Çünkü Hazreti Mehdi ne olacak? Medine'de aynı bizim çocuklarımızın doğuşu gibi Bir ana babadan Doğacak i̇şte 40 yaşlarına geldiğinde dedik bu hadiseler olacak Şimdi tabi büyük olay deccal, dahbe arz o da anlatılacak. Bir de güneşin batıdan doğuşu. Tabii bu hadiseler olduğunda evvelce iman etmemiş olanlara o gün iman etseler de faydası olmayacak. Allah Teala Hazretleri imanlarımızı muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ayet-i kerime var. Efendim, onun için Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Sahih-i Buhari'de hadis-i şerifinde buyuruyor. Ma min nebiyyin illa ve kad Hiçbir peygamber yoktur ki kavmini, ümmetini Deccal'dan sakındırmış olması. Yani bizim ümmet tabii ki ahir zamanda çıkacak ama Dünya kurulduğundan beri bütün peygamberler ve kitaplarda onu çıkacağı yazılı mı? Yazılı. Bütün peygamberler ümmetlerine anlatmışlar mı? Anlatmışlar. Hiçbir peygamber yoktur gibi buyuruyor. لَكَدَنْزَرَا نُحُنْ قَبُوْتَا Adem aleyhisselamdan sonra yani ilk peygamber diye geçiyor şey olarak e, ümmetine şeriat getirmiş olarak Nuh aleyhisselam dünyanın başında Adem aleyhisselamla arasında bin sene var zaten yani ki İlk ümmetler artık Çünkü o zamana kadar Adem Aleyhisselam'ın kendi nesilleri Yani çoluk çocuğuydu Nuh da artık insanlar yabancılaşma, Fırkalara, gruplara ayrılmaya başladılar Bu bakımdan ihtilaf da onun döneminde başladı Nuh Aleyhisselam bile Kavmine deccal fitnesini Haber vermiş ve onları Uyarmıştır E şimdi sen diyebilir misin ki Hoca efendi bize sen bunları niye anlatıyorsun Nuh Aleyhisselam Bunu anlatıyormuş da e biz ahir zaman ümmetiyiz hepten de yanaştı yani. Bak beş bin, altı bin, yedi bin seneler önceki nebiler bu vaazları yapmışlar, bu konuları konuşmuşlar. E bizim şimdi konuşmamız şaşılacak bir şey midir? Konuşmazsak tamamen şaşılacak bir şeydir. Bugün bu gündem hutbelerde, kürsülerde konu ediliyor mu? Edilmiyor. Hiçbir hoca çıkıp da ayet hadisi olarak Dekcal konusunu işleyelim diyor mu? E demiyor. E bu zaten Dekcal'ın yaklaştığının en büyük alametidir. Çünkü tehlikeye yanaştıkça o tehlike görmezden geliniyor. Efendim. Ebu Ubeyde hadisinde yine buyuruyor. Ebu Davud etirmizi rivayet ediyor. Lem yakun nebiyun ba'denhu Nuhü selamdan sonra da hiçbir peygamber gelmedi ki illâ vakaten zera kamü ümmetini, kavmini, toplumunu Deccal'dan korkutmuş olmasın. Her peygamber bu hadisler hep sünnende geçiyor. Nuh aleyhisselam dahil ardından bütün nebiler bu fitneye işaret ettiler ümmetlerini bundan sakındırdılar onun içindir ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem her namazın akabinde dört şeyden Allah'a sığınılmasını emrediyor her namazın peşinde. tabii ki aslında bu namazın içinde. Yani Rabbena Atina okuduğumuz noktada. Rabbena Atina okuyoruz ya. Rabbena gfirli, O tabi orada dualar var. mefsur Yani sünnette gelen dualar. Teşehütten sonra, yani tehiyat salli barikten sonra mutlaka dört şeyden Allah'a sığının. Buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu dört şeyden birisi nedir? cal fitnesidir. Beş vakit namazda beş vakit namazda e ben görmeyeceksem e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel beş vakit namazda bunu okuyor ve sahabe-i kirama da bunu okumalarını emrediyor. İlâ feragâ ehadukum binetteşehhudi fel yete'avvez billâhi min erba'in sizin biriniz teşehüdü bitirdiği zaman yani tehiyat salli barik dört şeyden Allah'a sığınsın buyurduğu emrinde cehennem azabından azab cehennem cehennem azabından ve müşerri fitnetil mesihü deccal, deccal şerrinden diyor. Her namazın efendim sonunda. Sifte var mı sizde? Hiç böyle bir şerden fitneden sığındığınız vakimi yok. Onun için biz sığınıyoruz işte bazı namaz kıldırırken sonunda. Siz de diyorsunuz ki hoca uyudu mu acaba? Selam vermeyi mi unuttu? Cuma sabahları bazı kıldırıyoruz da siz bitiriyorsunuz tabi. Siz maşallah zaten vırt, bitti. Bekle hocayı. Lan, ne boş bekliyorsun. Sen de bir şeyler oku. E bilmiyorum ki. Öğren. Öğren kardeşim. Sen de bu duayı öğren. Allahümme inna ne ke bike azabı cehennem. Ya Rabbi cenab azabından sana sığınırız. Cümlemizi muhafaza buyur. Amin. Ne şerif Mesih-i Deccal. Mesih-i Mesih Deccal. Işte anlatılacak onlar ismini lakabı hakkında konuşmalar. Efendim Deccal'ın şerrinden sana sığınırız. Ebni Hadi abi Kabir azabından sana sığınırız. Allah Allah ya. Ve naudü biğmin fitnetil memat. Hayatın ve ölümün bütün fitnelerinden. Bak şu duaya bak. Yaşadığımız sürece başımıza gelecek ve ölüm anında ve ölüm sonrasındaki bütün fitnelerden sığınılacak tek merci Allahu Teala. Ya Rabbi sana sığınırız. İşte bu dört şeyden birisi de neymiş? Deccal fitnesiymiş. E, sığındığınız vakı mı diyorum size? sifte yok diyorsunuz. İnşallah bundan sonra başlarsınız ama sakın Türkçe mücize bir şeyler konuşmayın namazı da bozarsınız. Onun duasını öğrenin. İnşallahul Rahman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından biri. Şimdi tabii konumuz açısından deccal'ın nesi var? Efendim? İsmi, soyu, doğum yeri, şekli şemaili, sireti, gidişatı, hareketleri, fitnesi konu edilecek. Tabii bu bir derse sığacak kadar da kısa Görülmüyor. Uzun. Ama biz kısaca özetlemeye çalışacağız. Şimdi ismi Safi İbni Sayyad diye geçiyor. Doğum yeri bazı rivayetlerde tabi Medine olarak. Mehdi de orada. Medine olarak da geçiyor. Bu İbni Sayyad veya Said adında olursa. E, ama Diğer bazı rivayetlerde İsbahan olarak geçiyor. Efendim. Ondan sonra Deccal tabi çok karıştırıcı anlamına geliyor. Kelime anlamını soruyorsanız. Deccal ne demek hocam? Birbirine sorar bir şey olur. Deccal ne demek? Son derece karıştıran, aldatan insanlara efendim hakkı batıl, batılı hak gösteren bir Fitne sahibi. Aldatıcı manasına. Allah şerrinden muhafaza Ondan sonra, tabi lakabı Mesih. Mesih, İsa Aleyhisselamında da lakabı. Bazıları bunların arası ayrılsın diye buna misih diyorlar falan ama aslında ikisinin de lakabıdır. Hadis-i şeriflerde de geçiyor. Tabi İsa Aleyhisselam'a o lakabın takılmasının sebebi nedir? İşte, e, körlerin gözüne elini sıvadığı zaman meshetmek, mesih, Mesihten geliyor meshetmek, mes sürmek sıvazlamak gibi manasına da geliyor tabi gö körlerin gözüne elini sürdüğü zaman İsa Aleyhisselam ne olurdu? körün gözü açılırdı o, bu manada bir. ikinci seyahatten geliyor. Tabi İsa Aleyhisselam'ın evi var mıydı? Yoktu evlendi mi? Evlenmedi belli bir yerde durdu mu? Durmadı dağlarda, çayırlarda, bayırlarda Allah'ın dinine davet ve zikir etmek üzere çok seyahat etmesinden dolayı Mesih lakabı kendisine verilmiştir. E, Deccala Mesih denmesi özellikle e, sol gözünün memsuk olması. Memsuk o da mesh edilmiş yani sıvazlanmış yani ne demek? Alnı gibi yani bu sol gözü düz. Bundan dolayı Mesih deniyor. Yine bir manası da seyahattan gelmesine göre bütün dünyayı dolaşacağı için çiğnemediği bir yer kalmayacak hey! köylerimiz şehirlerimiz hep de calın şehri altında kalacak ancak nereye giremeyecek Mekke ve Medine Mekke Medine dışında dünyada gitmediği bir yer kalmayacak bunlar nasıl gidecek nasıl yapacak hepsi size anlatılacak her tarafı dolaşacak ama tabii Mekke Medine'ye giremeyecek. Hatta e, Medine'ye geleceği yere kadar, şimdi orada da kralın sarayı var. Medine'de. O dağda kralın sarayı var. Medine'den baya uzak. O sarayın olduğu yere kadar gelecek. Ve kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu ne mucizeler sahibi be. Şimdi Medine'de Ravza-i cami genişletildi ya. Tabi eski durumu biliyoruz. Bizden eskisini de bilenler vardır ama Tabi eski durumu biliyoruz. Şimdi o genişletme, genişletme, tevsiha tevsiha ee, Ne gibi oldu? Hakikaten Uhud'dan doğru falan uzaktan Görüldüğü zaman Bembeyaz bir Köşk, saray gibi Gözüküyor Ravza-i-Mtahara İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o zamanki mescidi nedendi? Efendim Hurma lifinden Hurma kötüğünden falan o zaman. Böyle bir şey yok. Ama diyor ki Deccal diyor, oraya kadar geldiği zaman ...benim mescidimi göstererek diyecek... ...bu beyaz köşk kimin? Allah Allah! Bu beyaz köşk kimin? Kasr-ı ebyaz. Şimdi hakikaten... E, ...mescid-i ebeviye bak 1400 sene sonra... ...daha yeni oldu bu. Evvelki duvarlar da böyle değildi yani. Eski yapılar falan. Kainat efendisi... ...mescid-i ebevinin e, içinde... E, bulunacak şu anda mermerler yapılmış adamların ondan hadisten falan haberi yok onlar mimar proje bilmem ne hatta e, yurt dışında çizdiriyorlar o projeleri yapıyorlar fakat içindeki mermerlerin rengine kadar hadis-i şerifte var onun hokkabazlığını nasıl bozarsın onun gücünü nasıl iptal edersin bunları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı haber verdi hatta bir hadisinde diyor ki ben aranızda olursam merak etmeyin diyor Sallallahu aleyhi ve sellem, ben her Müslümana yeterim, diyor. Fakat diyor, benden sonra ya, tabii gelirse, ki tabii kesin tarihler vermekten, onun için hep kaçınmıştır. Yani, hep böyle benim zamanımda gelirse ben yeterim, benden sonra olursa şöyle yapın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üslubu budur. Ee, yani Allahu u Teala'ya karşı tabii, gayb ilmiyle alakalı olarak kendisine gelen vahiylerde edebi bir üslup, edepli bir konuşma tarzı geliştirmiştir. Kesin bir bilgi gibi göstermemiştir. Bundan dolayı e, tabii ki bak 1400 seneyi geçiyor hala gelmedi. Daha da vakit var. Bakalım ne zaman çıkacak bu bele ama mutlaka çıkacak. E, o zaman onu gören ne yapsın? Onu da beyan diyor. Yani demek istediğim adam Mekke'nin Medine'nin içinde olsa, Kabe'nin, Ravza'nın içinde olsa eğer niyeti bozuksa, ameli bozuksa Deccal oraya giremediği halde adam çıkıp Deccal'a katılacak da ama dünyanın neresinde olursa olsun sağlam bir Müslüman Deccal'ın karşısına çıksa bile Allah'ın izniyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tarifine göre hareket ederek oku buyurduğu yeri okuyarak inşallah efendim Deccal'ı hissiz hale getirecek. Onun için... Tabii ki yerler önemlidir, Mekke-Medine'nin kutsallığı önemlidir ama buradan da anlıyorsunuz ki ne kadar kutsal yerde olursan ol, kendin bozuk adam olursan Allah seni deccala nasip eder yani. Onun için mesele insan evvela iman, kuvvetli itikat, sağlam inanç. Ondan sonra dünya neresinde olursan ol sahabe-i kiram işte bütün dünyaya dağıldılar, yayıldılar elhamdülillah. Ebayübel Ensari de bizim yanımızda radıyallahu teâlâ. Onun için İstanbul'umuz da elhamdülillah bahtiyardır. Mesuddur, saadetlidir. Yeter ki, insan kendini ve neslini bu hadis-i şeriflerin öğretileri doğrultusunda yetiştirsin. Mesele bu. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Deccalla ilgili konuların medreselerde küçük talebelere kadar okutulmasını vasiyet etmiş. Tabii bu hadis-i şerif olarak değil, ulema bunu çıkarıyor ama buyuruyor ki sallallahu teala aleyhi ve sellem benden duyan duymayana öbürü öbürüne öbürü öbürüne bu deccal hakkındaki hadis-i şerifleri mutlaka birbirinize ulaştırın diye emrediyor çünkü bu fitneden sakınması gereken nesillere biz konuşmazsak biz duyurmazsak nasıl ulaşacak o devre rastlayan senin benim torunum çocuğum neyse o döneme rastlayan insanlar efendim nasıl korunacak nasıl kurtulacak İbansız mı olsun? Dinden mi dönsün Allah muhafaza? Deccala mı uyusun? E istemiyorsan bunu, kendin ne kadar düşünüyorsan, gelecek nesilleri de o kadar düşünmek zorundasın. Bundan dolayı da bu konuları dinlemek ve konuşmak mecburiyetindeyiz. Bu derslerin öne önemi bu bakımdan çoktur. Özellikle deccal konusu Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetidir. Mutlaka birbirinize duyurun tembihi bu noktada bizlere yönelmiştir. Allah Teala bu emri yerine getirenlerden eylesin. Amin. Amin. Şimdi bu efendim ismi ile alakalı durum bu. Şimdi tabi şekli ve tarifi var. Bugün e, tarihle ilgili de bir konu konuşacağımız için. Şimdi o konuyu konuşalım. Bu konuyu kapatalım. Önümüzdeki derste de Deccal'ın tarifi, şekli, şemaili, neresinde ne var, gözü nasıl, vücudu nasıl, tipi nasıl, zireti bu derse devam edeceğiz inşallah. Efendim Allah Teala tamamına erdirsin inşallah. Amin. Amin. Biz inandık. Resulullah'ın buyurduklarına inandık sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'tan bize duyurduklarına iman ettik. Allah bu imanımızı muhafaza eylesin. Amin. Tarih üzerinde çok durmayı önemsemiyoruz. Ancak bu hadisleri mutlaka okuyup okutmayı... Bütün insanlara öğretmeyi çok önemsiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyetini size yapıyoruz. Mutlaka önümüzdeki derslerde Deccal'la ilgili konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri var. Biz duyuracağız o emri yerine getireceğiz. Siz de insanlara ulaştırın. Herkes diğerine ulaştırsın emri var Deccal konusunu. Bu hadisle amel edelim inşallah. Birbirine bu konuyu işleyelim inşallah. Rabbim Teala ve teala bizden gelecek nesilleri de Deccal fitnesinden muhafaza eylesin. İmanlarımızı Allah'a emanet ettik, Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Allah İslam yolunda yaşayıp ölmek müesser eylesin. Amin diyenlerine harca hemde nazat eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Allah'ım senden cennetini istiyoruz, ihsan Sen Cennete yaklaştıracak inançları, amelleri nasip eyle. Arap azabından, gazabından sana sığınıyoruz, sen muhafaza Amin. eyle. Arap cehenneme yaklaştıracak inançlardan, sözlerden, hareketlerden sana sığınıyoruz, sen muhafaza Amin. eyle. Amin Allah'ım. Cennetinle, cemaline, rıda-i şerifinle, lika-i şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle. Amin, Amin Allah'ım. Azabından, gazabından seni razı etmeyecek, gazabını celbedecek bütün suy amalden, suy ahlaktan, fenalıklardan bizleri muhafaza eyle. Amin. Amin ya Rabbim. Cennetini ve cemalini kazandıracak amellere karşı bizi hevesli eyle. rabetli eyle. Amin. Azabına, gazabına sevk edecek amelleri işleri, hareketleri, huyları bize kötü göster ya Rabbi. Bizi onlardan soğut muhafaza eyle ya Amin diyendilerimize ateş değdirme. Amin. Amin ya Rabbel Alemin. Dualarımızı fazl-ı kabul karine eyle. Hayır. Amin. Dualarımızın kabulü için buyurun. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu aleyke ya Habiballah. As-salatu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İlahi şerefi nebi Muhammedin sallallahu ve selleme ve alihi ve ashabihi meşahına kâfetemü'l-i ar-uhefendi babamızı khâsatemü'l-i ar-uhefendi babamızı khâsatemül